Dostlar, hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Çoğunlukla olduğu gibi canlı olarak sizlerleyim. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Duna'nın Beriye'nin programındasınız. Ee, bu haftada Balkanlara dönmüyorum. Geçen hafta e, Kuzey Kafkasya'dan Adige Cumhuriyeti'nden Guçezamudin e, konuğumdu ve Jiv topluluğunu ağırladık. E, özellikle Çerkes dostlarımızdan çok güzel tepkiler aldık. Hepsini selam ve saygılarımı iletiyorum buradan. Bugün gene yakın bir coğrafyadayız. Ee, Kafkasya ya yakın bir coğrafyada Kırımdayız. Ee, Kırım son dönemde el değiştirdi biliyorsunuz. Ee, Ukrayna toprağıyken Rusya'ya bağlandı aniden inanılmaz bir hızla. Öpek de sanıyorum fazla da kan dökülmeden. E, Tatarlar açısından ele alırsak bu meseleyi e, 1940'larda çok büyük bir sürgün yaşadılar Tatarlar biliyorsunuz. Kırım Tatarları e, Alman iddiasıyla e, Kırım'da yaşayan yaklaşık 200 bin Tatar Orta Asya'ya sürüldü. Ağırlıklı olarak e, Özbekistan'da Taşkent ve çevresinde yaşadılar. Ee, uzun süre müziklerini yapamadılar. Kültürlerini yaşayamadılar. 1957'den sonra yavaş yavaş o yasaklar gevşedi ve kaytarma ansambul kuruldu. Ee, en meşhur dans formlarıdır kaytarma Kırım Tatarları'nın. Ee, bugünse işte Ukrayna toprakları olmaktan çıkıp birden Rusya'ya bağlandı. Ee, Tatarlarda da karşılıklı Tatarlarda ve Ruslarda diyelim bir e, fobi var. İki halk içinde geçerli bu. Tatarlar Ruslarla mesafeliler. Ruslarda tarihsel kökenleri de var tabi. İşte o taras bulmanın Tatarlarla Savaşı'ndan tutun. E, daha bugün e, okudum. E, Dostoyevski'nin bir kitabında bir atasözü olarak geçmiş. Bu, e, Davetsiz misafir Tatar'dan da kötüdür diye bir e, atasözü var e, Rusya'da. E, dolayısıyla bu yeni durum Tatarların çok hoşuna gitmiyor diye düşünüyorum. E, bir takım sorunlar da başla, başlamış olmalı. Tabi e, bugünkü seçimde bunların doğrudan bir bağlantısı yok. Yalnızca bir girizgah olsun diye anlatıyorum bunları. E, bugün Yırla Sazım adlı bir televizyon programı merkezli e, bir radyo programı yapacağız. ATR TV e, <gülüyor> Kırım Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'ya bağlı Kırım-Tatar e, Cumhuriyeti'nin e, televizyonlarından biri. Devlet televizyonu sanıyorum. Artık devam ediyor mu, etmiyor mu? Adı değişti mi? Ne oldu? E, bilemiyorum onu. Fakat ATR TV olarak bildiğimiz, ATR televizyonu olarak bildiğimiz televizyonda uzun süre devam eden bir halk müziği programı merkezinde çalışacağız. Programın ismi Yırlasızım. Yırlasızım yani çal ya da söyle sazım diye çevirebiliriz bildiğimiz yır zaten e, halk şarkıları için e, yır sözcüğü kullanılıyor. Tatarlarda, işte e, Başkortlarda ve e, bu program Cemil Karikov tarafından hazırlanıyor. Cemil Karikov çok önemli bir e, şahsiyet. 1980'lerden bu yana çok güç koşullarda e, çalışan bir müzisyen araştırmacı ve besteci e, Kırım-Tatar geleneğini, müzik geleneğini yeniden canlandırma yanlandırma amacını taşıyan ve bu konuda kendine kendi kendine bir e, misyon edinen e, önemli bir besteci, müzisyen ve araştırmacı e, temel olarak piyano ve piyano bağlama ne gibi çalgıları e, çalmakla birlikte e, geniş bir ekibi var. İşte bu ekip e, Yırla Sazım programını da bu ekiple birlikte gerçekleştiriyor. E, birbirinden harika şarkıcıları var. Konukları da oluyor programın tabi her programda konuk da oluyor. İşte o programda çalınan e, Tatar türkülerinden bir albüm oluşturulmuş. O albüm var elimizde. Yırlasazım adını taşıyor. Programın adını taşıyor. Ve e, çeşitli şarkıcılardan ki as aslında ağırlıklı 3-4 şarkıcı var. E, onlardan e, seçilmiş bir e, antoloji diyelim. Bilinen ve daha az bilinen Tatar şarkılarını bir araya toplamış. Kırım Tatar şarkılarını. E, önce ne dinledik? Üç Karanfil adlı bir e, meşhur bilinen bir e, Tatar halk şarkısı dinledik. Kim söyledi e, yaklaşık 15-20 senedir Tatar şarkılarının, Kırım Tatar müziğinin önemli seslerinden Afize Kasara seslendirdi bu parçayı. E, Cemiz, Cemil Garip Garikov ve arkadaşlara eşliğinde. Evet, e, devam edelim dinlemeye. Aynı albümden. Şimdi Hasan Bilalov yani ya da onların deyimiyle Hasan Bilalov karşımdan Fenerkeller adlı bir şarkı seslendirecek. Benim şahsen çok çok sevdiğim harika bir eski şarkı. Şarkı ATR Televizyonu'nda yayınlanan Kırım'da ATR Televizyonu tarafından yayınlanan Yırla adlı programdan seçilmiş şarkılar dinliyoruz. Çeşitli Kırım Tatar şarkıcılarından ee, Asan Bilyalov'u dinledik. Karşımdan Fener Keller. Şimdi Asiye Salih adlı bir şarkıcımız var. Menigam'dan Azat Eyle. <gülüyor> Asiye Salih'i dinledik. Cemil Karikov ve arkadaşlarının eşliğinde Yırla Zazım televizyon programından. Evet, Cemil Karikov'un Tatar Halk müziğini yeniden halka ulaştırma, tanıtma yeniden canlandırma mücadelelerinin bir parçası bu. Televizyon programı. Ve sanıyorum geniş kitlelere ulaştırdı bu şarkıları ve Gerçekten e, çok titiz çalışan bir müzisyen. E, ortak tanıdıklarımız da var. Yani kişisel açıdan da nedenle titiz çalıştığını ve aynı zamanda da güçlüklerle e, bu noktaya geldiğini biliyoruz. E, Kırım'da e, gayet kötü izbe odalarda provalarını yaptılar yıllarca. O tarafını da e, anlatırdı arkadaşım bana. Evet programı açtığımız e, Afize Kasara'dan bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bu, bu da çok bilinen bir e, Tatar halk türküsü. E, doğayanlardan eski ustalardan Sabriya Recepova söyledi bunu ilk kez. O közlerin yaktı beni. Fize Kasara'dan dinledik. O gözlerin göz, o yaktı beni. Dediğim gibi çok eş, meşhur bir şarkıydı. Ee, birkaç ayrıntıya dikkatinizi çekeyim. Programın başından beri dikkat ettiyseniz bu müzikte illaki trompet duyuyorsunuz. Son e, 100 senede Tatar müziğine çıkmazcasına e, vazgeçilmezcesine girmiş bir çalgı trompet. Orada truba diyorlar. Ee, çok da yakışıyor. Ayrı bir lezzet katıyor diye düşünüyorum. Ee, Cemil Karikov ve arkadaşlarından Yırla Sazın programından seçilmiş şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi e, diğer bir şarkıcımız Enver Kamburav geliyor. Ee, sırada o var. Ağlama Sarıda Kelin. aporitobon den buzlar ağam düfke albüzlar ah aman aman builukaline oh beyaz yerdan o la kelin sarı boynu kelin o var kelin sarı Boy, no, it's hey, more diwa dan uçalım kanatları açayır ah aman aman bu korgen göz çığlarır boylu da Ahlamada sarı da kelin sarıl boynuma. Bütün körgen hiç aklım. Buyur da beni den haçayım. sarı bir de gelin sarı boynuma Evet, Enver Kamurova'u dinledik. Ağlamada sarı gelin, sarıl boynuma diyoruz nakaratta. Kırım'dayız, Tatar şarkıları dinliyoruz. Ve sırada başka bir şarkıcımız var. Yırla programına katılan şarkıcılardan pek çok şarkıcıdan biri. Reyana Kadirova Dağların Yollarında şarkımızın ismi. Değerli dostlar Yırla televizyon programından seçilmiş şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Ee, az önceki şarkımızı e, hemen bakıyorum. Reyana Kadirova seslendirdi. Dağların yollarında. Şimdi bu türkü hem bu türkü için hem birçok türkü için e, paralellikler kurmak son derece mümkün Anadolu'yla. Hem e, Tatar Türkçesi, Kırım Tatar Türkçesi ile Anadolu Türkçesi oldukça yakın birbirine hem de e, bir şekilde fazlasıyla alışveriş olmuş. E, gerek Anadolu'dan Kırım'a gerek Kırım'dan Anadolu'ya e, çok Türk'ü taşınmış. Tabii, e, bunun hesabının kitabını yapamıyoruz. E, Türkler nasıl gezmiş dolaşmış <gülüyor> nerelere uğramış nerede kalmış e, nereden doğmuş tam olarak bunu saptamak özellikle e, etkileşim durumlarında e, mümkün değil. Ben bu durumlarda e, o türkünün e, sahiplenen herkesin olduğunu düşünüyorum. İlle de kök aramak gerekmediğini düşünüyorum. Biraz da şeye benzer. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesine benzer bu iş. Hani işte e, Sarıgel'in türküsünde olduğu gibi pek çok türküde e, tartışılıyor. Diyorlar ki Azeriler bu bizim Ermeniler diyor, o da e, bizim yani e, ikisini de kendilerince kanıtlayan e, ustalar, araştırmacılar var ama eninde sonunda bu türkü sahip kılmış, sevilmiş, e, beğenilmiş bir melodiye sahip ki e, bir şekilde paylaşamıyor halklar. Bence herkesin. Payla e, bizim diyen herkesin bu türküler işte az önceki türkü bende tabi birçok türküyü çağrıştırdı ama en çok şu meşhur Urfa türküsü Arap atı gibi sallar başını türküsünü çağrıştırdı başka çağrışımlarda mümkün tabi şimdi Uraldağı adında bir şarkımız var e, Kırım'la ile ne alakası var diyeceksiniz İşte bu sürgün yıllarından kalma ortası zamanlarından kalma bir e, türkü bu ee, seslendiren yine program başlarında da dinledik Asan Bilyalov arka baladı Asan Bilalov'un sesinden dinledik. E, doğrusu tüylerim diken diken oldu dinlerken. E, küçük bir altyapı duyuyoruz tabi altta klavye desteği ama e, genel olarak bu konuda son derece titizim ben. E, parçanın dokusunu bozduğunu düşünmüyorum. E, işte sanat yönetmeni, müzisyen Cemil Karikov bunun ayarını Doğru yapmış bana sorarsanız. Evet Şimdi yine meşhur bir parça. Yosmam ya da kemençemin telleri diye bilinir. Asiye Sali seslendiriyor. Cemil Karikov yönetiminde gerçekleştirilen televizyon programı Yırla Sazım'dan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Cemil Karikov'la ilgili bir küçük notum daha var. Kırım halk şarkılarını, Tatar halk şarkılarını yeniden canlandırmaya çok büyük gayret sarf etmiş, söylemiştik bunu. Aynı zamanda da eskiden Kırım Tatar müziğinde olup da bugün çok fazla çalınmayan çalgıları da gün ışığına çıkarmış. Eskiden bağlama varmış örneğin tekrar Bağlama çalan müzisyenler Yetiştirmiş Santur var Ki onu duyuramadım bu programda Çok istediğim bir parça vardı Çalmayı ancak ancak zaman Yetmeyecek İşte Zurna olsun, tambur olsun Çeşitli Eski sazları yeniden Çalan müzisyenler Yetiştirmiş 20. yüzyılda akordiyon, keman, klarnet ve trompete indirgenmiş Kırım Tatar müziği çünkü. O sound birazcık dışına çıkmış. Evet sanıyorum son şarkımız olacak bu. Yine Asan Asambilanov seslendirecek. Salgirinin boyu çok sevilen bir parça. Tatar şarkılarının yani Kırım'ın iç bölgesine ait bir e, Yalı boyu şarkıları vardır sahile ait bir de e, daha çöl bölgesine, bozkır bölgesine ait şarkılar vardır. Bu ikinci bölgeye dahil oluyor. Salgirinin boyu ve e, Asan Bilalov. <gülüyor> Ango eden gibi ozanın arıda soyu gibi nekerişten yet baş tuvar ama suvar. 60 baş 70 baş tuvar ama anlaydaki saldırda su var uzak yerden kızalsan aday anası babasıcı var uzak yerde kızalan aday adam param Aka ya seyara Lara. <laughs> Evet değerli dostlar bugün çok hızlı geçti zaman. Valla ben de anlamadım. Kırım'dan şarkılar dinledik. Tatar şarkıları dinledik. ATR televizyonunda yayınlanan e, Yırla Sazım programını baz aldık. E, Yırla Sazım ya da Yırla Sazım diye yazarsanız YouTube'dan hem yani bu birçok televizyon programına ulaşmanız mümkün. E, burada çalmadığım harika şarkılar bir sürü şarkı var hoşunuza gittiyse oradan da devam edebilirsiniz. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca sayfamdan Facebook'lardan ulaşmanız mümkün ve son olarak tabii ki hem bu programı hem de bundan öncekileri yani .blogspot.com adresinden de Dilediğiniz zaman dinlemeniz mümkün ee, Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar hoşça kalın Tabii ki Selahattin'e de teşekkürler ara Sen kokun Măsam îșoară marjei, ne-săm spunai co când se